Dua Dua bir çağrı, bir yakarış ve küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan, arzlılardan, semalar ötesine bir yöneliş, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua eden kendi küçüklüğünün ve yöneldiği kapanın büyüklüğünün şuurunda olarak fevkalade bir tevazu içinde ve istediklerine cevap verici inancıyla el açıp yakarışa geçince bütün çevresiyle beraber semavileşir ve kendini ruhanilerin hayhuyu içinde bulur. Böyle bir yönelişle mümin ümit ve arzu ettiği şeyleri elde etme yoluna girdiği gibi, korkup endişe duyduğu şeylere karşı da, en sağlam bir kapıya dayanmış ve en metin bir kaleye sığınmış bulunur. Bizim ümit ve arzularımız birer başarı ve muvaffakiyet saygı, korku ve endişelerimiz de olumsuz davranışlarımıza karşı birer temkin ve teyakkuz vesilesidir biz Allah'ın geleceğimizle alakalı takdir buyurduğu şeyleri bilmesek de her zaman ümit ve endişelerimizi azim ve kararlılıklarımızı o takdirin birer emaresi ve kavli, fiili, hali dualarımızı da şart-ı planında onun bir vesilesi sayarız Zira Hazreti Sadık'un Mastuk'un beyanıyla sonuçta herkesin elde edeceği netice büyük ölçüde o kimsenin davranışlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ne var ki duada hakka teveccühü kendi isteklerimize bağlayıp kendi arzularımızı öne çıkarmamız da doğru değildir. Doğru olan bir kulluk şuuruyla hakka yönelip tebazu ve mahviyet içinde acz, fakr ve ihtiyaçlarımızın lisanı ile ona arz halde bulunmaktır. Aslında dualarımızla biz beşeri isteklerimizin gerçekleştirilmesinden daha çok Rabbimize saygımızı, güvenimizi ve onun gücünün her şeye yettiğini itiraf eder son noktayı bazen bir sükutla Bazen de esbaba tevessül mülahazası mahfuz, her şeyi ondan bekleme durumunda bulunduğumuzu vurgulama adına, ne halimiz varsa hepsi de sana ayağın, dua kapı kullarından miskince bir beyan manasına hali pür melalimizi dile getiririz. Evet, bazen Kur'an-ı Kerim, bazen de sözleri Lalü güher, söz sultanından alıntılarla istediklerimizi hakkın dergahına sunar ve ebedi mihrabımız olan onun kapısına yönelerek ruh dünyamızı şerh eder içimizi ona döker ve huzurun edebi diyerek ağzımızı sımsıkı kapatarak sükut mürakabesine geçeriz ki bazılarınca böyle bir hal ve İhlas ve samimiyetin derecesi ölçüsünde En belagatli sözlerden daha belli Ve en yüksek ifadeleri aşkın bir beyan Ve bir arz hal sayılır Allah gizli açık her halimizi bildiğine göre Duada sözden daha ziyade öz önemli olsa gerek Zaten Cenab-ı Hak da Kullarım beni senden sorarlarsa Bilmeliler ki ben onlara çok yakınım Kullarım beni senden sorarlarsa Bilmeliler ki ben onlara çok yakınım Bana dua edenin duasına icabet ederim mazmununca O arzu ve isteklerimizi bilmede Bize bizden daha yakındır Bu itibarla da istek ve dileklerimizi huzur mülahazasına bağlayarak, sessizlikle seslendirmek, hususuyla da o seviyenin insanları için aynı edeptir. İster gayb telakkisi, ister huzur mülahazası, bize bizden daha yakın olan Rabbimiz, siz bana dua edin ki ben de icabet edip karşılık vereyim buyurarak, Bizi duaya teşvik etmekte ve dua etmemeyi anlamsız bir isteğna ve bir kopukluk saymaktadır. Dua eden bir kimse bütün gönlüyle Allah'a yönelip yalvarışa geçebildiği takdirde kendine her şeyden daha yakın olan Rabbisine karşı kendi beden ve cismaniyetinden kaynaklanan uzaklığını aşarak onun her zaman var olan yakınlığına saygısını ifade etmiş ve kendi uzaklığının vahşetinden kurtulmuş olur. Cenab-ı Hak da ona duyması gerekenleri duyurur, görmesi gerekenleri gösterir, söylemesi icap eden şeyleri söyletir ve yapması lazım gelen şeyleri de yapmaya muvaffak kılar. Bu paye aynı zamanda nafilelerle ulaşılan ...öyle hususi bir yakınlık, bir kurb payesidir ki... ...artık böyle bir mazhariyetle şereflendirilen... ...kurb kahramanının görmesi... ...gözler ötesi bir gözle... ...işitmesi... ...kulaklar ötesi bir kulakla... ...diğer aktiviteleri de... ...kendi benliğinin üstünde... ...farklı bir kimlikle gerçekleşmeye başlar... ...başlar da... ...bir hamlede gider... Ayrı bir buğdun insanı olma seviyesine yükselir. Derken her fırsatta Rabbi ile dua ve icabet alışverişinde bulunur. Yalvarış ve yakarışa, Onun sonsuz kudretine itimadın ifadesi olarak kısım sıkı sarılır Ve sırtını sarsılmayan bir güce dayamış olmanın güveniyle Dilinde dua, yürür, en olumsuz gibi görünen şeylerin üzerine. Bu itibarladır ki, imanın zevkine ermiş ve ibadette hassaslaşmış ruhlar, katiyen duada kusur etmezler. Aksine böyleleri, ibadeti varlıklarının gayesi gibi duyar ve duaya da fevkalade önem verirler. Maddi manevi sebeplere riayetin yanında, Gönüllerini rabbilerine açıp yalvarmayı ona yakınlık arayışının sesi soluğu gibi değerlendirir ve dualarını bir ümit, bir reca namesi gibi seslendirirler. Böyle bir yakınlık atmosferinde çok defa ümit ve beklenti nefeslerinin yanında bazen de mehabet ve endişe esintileri hissedilebilir. İnsan her şeye O'nun sonsuzluk ve sınırsızlığı içinde baktığı aynı anda, kalbinin râşelerle ürperdiğini duyar gibi olur ve hemen temkin ve teyakkuza geçer. Duada her zaman iç içe yaşanan bu iki hal, insanın marifet ufkunun vüsatı ile mebsuten mütenasip inkişaf eder. Kur'an, Mü'min tabiatındaki bu hisler halitasını Rabbinize huşu ile ve içten işe duada bulunun diyerek katiyen ondan müstani kalınamayacağını ululuk, azamet ve ceberrutuna rağmen rahmet ve inayet kapılarının da ardına kadar herkese açık bulunduğunu vurgular ve duanın önemi üzerinde ısrarla durur. Bizim acz, fakr, zaf ve ihtiyaçlarımıza karşılık, onun bizi var eden, besleyen, büyüten, arzu ve isteklerimizi görüp gözeten ve bizi asla başkalarına bırakmayan bir engin rahmet sahibi olması, ona karşı tavırlarımızı, devamlı ince ayara tabi tutmamız bakımından fevkalade önemlidir. Bizler aciz, zayıf ve muhtaç. O ise her şeye hükmeden mutlak bir hakimdir. Bu itibarladır ki biz hemen her zaman küçüklüğümüzün şuurunda ve onun büyüklüğünü takdir hisleriyle hep iki büklüm yaşar ve isteyeceğimiz her şeyi Kavli, fiili ve hali talep çerçevesinde Sadece ve sadece ondan ister Ve ona karşı müstavni davranmayı Küstahça bir çalım Onunla dua ve ibadet münasebetlerimizde Laubali, gayri ciddi bulunmayı da Bir saygısızlık kabul ederiz Ederiz de O'na teveccühlerimizde her zaman ümit ve endişe, mehabet ve beklenti mülahazalarımızı beraber götürmeye çalışırız. O'nun bize çok yakın ve dualarımıza icabet edeceğini düşünürken, ululuk ve azametini rahmetinin vüsat ve ihtişamı ile iç içe duyar, haşiyet ve raşelerle ürperir, tavırlarımızı yeni baştan gözden geçirir, ses tonlarımızı ayarlar. Hazır ve nazır birinin huzurunda bulunduğumuz mülahazasıyla zevk ve temkini aynı anda hisseder ve yaşarız. Bu manada dua her zaman Cenab-ı Hakk'a arz halde bulunmanın sesi soluğu olması itibariyle en safiyane ve en halisane bir kulluk tavrıdır. Aslında bütün varlık İstidat, kabiliyet veya fıtvi ihtiyaçlarının dilleriyle hep ona dua ederler. O da bunların hepsine belli bir hikmet çerçevesinde cevap verir ve her sesi duyup ona icabet ettiğini herkese ve her şeye duyurur. Ne var ki dualarımıza cevap verilmesini Bizim isteklerimizin aynıyla yerine getirilmesi şeklinde anlamak da doğru değildir. Biz bazen sadece bugünü, halihazırdaki heves ve arzularımızın gereğini düşünerek kendi talep çerçevemizi daraltmış, yarınları ve bizimle münasebeti olan daha başka şeyleri gözden çıkarmış olabiliriz. O ise hem bizim için hem her şey için hem bugünümüzü hem de uzak yakın yarınlarımızı iç içe görüp gözeterek bizim daralttığımız hususları açar, genişletir, dünya ukba vüsatine ulaştırarak merhamet ve hikmetinin derinliğine göre çok buğutlu cevaplarda bulunur. Evet, o hali hazırdaki durumumuzu aydınlatırken yarınlarımızı karartmaz. Bugünün ışıklarını yarınların zulmeti haline getirmez ve bize irtifatlarda teveccühlerde bulunurken başkalarına katiyen mahrumiyet yaşatmaz. Herkese ve her şeye çok derinlikli cevaplar verir. Dualarımızı duyduğunu, isteklerimizi nazarı itibarı aldığını gösterir ve huzuruyla gönüllerimize tasavvurlarımızı aşkın ne inşirahlar. ...ne inşirahlar verir. Bütün bu mülahazalara açık bir gönül... ...ellerini açıp yakarışa geçince... ...kendisini gören, soluklarını duyan, içinden geçenleri bilen... ...ve imirtilerini değerlendiren her şeye kadir... ...her şeye hakim, istediğini istediği gibi yapan yaptığı her şeyde farklı hikmetler gözeten birinin var olduğunu düşünür, onun merhameti, iradesi, meşrieti sayesinde her şeyin üstesinden gelebileceği inancıyla gerilir ve en karanlık anlarında bile sürekli huzur yudumlar, itminan soluklar ve ümitle oturur kalkar. Bu çerçevede günde birkaç defa ona yönelmek, kalbin gözü kulağıyla fizik ötesi şeyleri görüp işitmeye çalışmak o kadar derin ve anlamlıdır ki, bir kere bu mazhariyeti duyup tadan birinin, bir daha da o kapıdan ayrılması düşünülemez. Bu mazhariyeti tam yakalayamasak da, son bir kez daha o yüce dergaha yöneliyor ve onun kapısının tokmağına dokunarak inliyoruz. Ey varlığı canlarımızın canı, nuru gözlerimizin ziyası yüce varlık, sen tenlerimize can vermeseydin, bizim çamurdan balçıktan ne farkımız olurdu? Sen gözlerimize ziya çalmasaydın, Kainatları eşyayı nasıl değerlendirebilir ve seni nasıl bilebilirdik? Sen bizi önce taştan topraktan sonra da iman ve marifet bahşederek iki kez var ettin. Sana kainatın zerreleri adedince hamdü senada bulunsak yine de hakkıyla şükür vazifesini yerine getirmiş sayılamayız. Ey her zaman güzellikler izhar edip çirkinlikleri örten ve en çirkin görünen şeyleri dahi izafi güzelliklerle bezeyen güzeller güzeli. Gönüllerimizi güzellik duygularıyla mamur kıl ve bize her zaman güzel kalmanın yollarını göster. Ey günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, Haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek, Onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi, Bizi günahlarla hatalarla kirlenmekten koru, Kirlendiğimizde de mağfiret ve merhametini bizden esirgeme, Biz senin var etmenle var olduk, ve senin lütuflarınla ayaktayız. Her zaman senin cömertliğini soluklamakta Ve senin ihsanlarını yudumlamaktayız. Dimalarımıza aydınlık veren sen, Gönüllerimizi iman zevkiyle mamur kılan da sensin. Akıl seni buluncaya kadar şaşkınlıklar içinde bocalayıp duruyor. Nefis de bağiyilikler peşinde koşturuyordu. Aklı rehber haline getiren sen, nefsin arzularını frenleyip ona itminan ufkunu gösteren de sensin. Senin lütuflarınla kendimizi bulduk ve şurada burada zayi olup gitmekten kurtulduk. Gönüllerimiz senin marifetinle itminana erip oturaklaştı. Düşüncelerimiz sana teslim olmakla öldürücü hafakanlardan sıyrılabildi. Bizler hemen hepimiz, ellerimiz senin kapının tokmağında boynu bükük dilencileriz. Allah bu dilenciliği sonsuza kadar devam ettirsin. Dualarımızla seni mırıldanıyor, İçlerimizi çekiyor ve vereceğin cevabı bekliyoruz. Bugüne kadar senden başka bizi duyan, yüzümüze bakan ve şefkatle başımızı okşayan olmadı. Ne bulduk ne gördükse sende bulduk, sende gördük. Ve sana inancımız sayesinde hayretten, dehşetten, gurbetten ve yalnızlıktan kurtulduk. Bütün benliğimizle son bir kere daha sana yöneliyor af ve afiyet dileniyoruz. Kalp katılığından, gafletten, başkalarına bağır olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan, miskinlikten, cehaletten ve faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyuma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerinin zeval bulmasından, lütuflarının değişip başkalaşmasından, ansızın bastıran azabından, gelip çatan gazabından sana sığınıyoruz. Senden her zaman yalvaran diller, haşiyetle ürperen gönüller istiyoruz. Tövbelerimizi kabul buyur, bizi günahlardan arındır, Dua ve isteklerimize cevaplar lütfeyle Delil ve bürhanlarımızı hedefine yönlendir Kalplerimizin ufkunu aç Dilimizi doğruluğa bağla Ve gönül kirlerimizi temizle Allah'ım senden her işimizde sebat Kur'an yolunda kararlılık Ve nimetlerine karşı da duyarlılık hissi bekliyoruz Kapına yönelenleri boş çevirme İtaatte bulunanlara bol bol karşılık ver. Sana baş kaldıranlara da doğru yolu göster. Muzdariplerin dualarını icabetle taçlandır. Sıkıntıda bulunanları lütfunla şade ile Hasta ruhlara hususi muamelede bulun. Küfür ve ilhad içinde bocalayanlara da nurunu göster. Göster de kalmasın hiçbir yanda muzlim bir nokta.